Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah ve salatu ve ala Rasulillah. Kardeş, sorduğunuz soruda, kişi ezanı işittiği halde, işinden ötürü namazı kazaya bırakabilir mi? Tabii ezanı işittiği zaman, namaz, yani vakitleri bellidir. Aynı sizin söylediğiniz gibi, müminler üzerinde vakitleri yazılıdır namazın. Yani ezan okundu, o vaktin çıkmasına tabiri caizse bu öğlen namazı ise örnek verelim daha iki buçuk saat var örnek verelim. Yani bu zaman içerisinde kılmışsa bu kaza değildir zaten sadece cemaate gitmemiştir. Ee, ama o vaktin içerisinde kılmıştır, münferiden kılar. Bu konuda e, bir sıkıntı yok yani bir ihtilafın içine düşmüş olur. E, niçin? Çünkü cemaatle namaz konusunda hassas olmak gerekir. Sahih olan, racih olan görüş, cemaat lanamaz kılmanın farz olduğudur. Ancak namazı bile bile kazaya bırakmak caiz değildir. Kaza diye bir şey yoktur. Önce onu belirtelim. Yani kaza yoktur ee, derken, hani ben namazımı ikindiyle kılarım öğleni veya akşamı yatsıyla kılarım gibi bir inanç yoktur. Ancak ne vardır cem'i vardır cem'i cem'i takdim cem'i tahir cem'i takdim yani örnek verelim ikindiyi öğlene getirir kılar e, cem'i tahir e, öeleni ikindiyle kılar yani bu yolcu olmaksızın mukim iken mukim iken bu yapılabilir aslında Allah Resulü a.s. cem'i yaptı Ayşe annemizden gelen bir rivayette diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğlen namazını e, tehir etti. İkindiyi tecil etti. Yani ne demek? Öğleni bıraktı. Son vakti vakit yakınken yani vaktin çıkmasına yakın kıldı. İkindiyi de hemen kıldı. Yani vakti girince hemen kıldı. Akşam namazını da Tehir etti yani son vaktine kadar bıraktı ancak vakit kılma, çıkmadan kıldı yatsıyı da e, tacil etti yani hemen vaktinde kılmış oldu. Aleyhisselatü vesselam'ın cemi bu şekildedir ancak bu sünnet değildir niçin çünkü bütün ibadetlerin vakti bellidir vakit mikatları vardır zaman mikatı dediğimiz kimisi yer mikatıdır kimisi zaman mikatıdır. Örnek verelim e, Hac mesela Haccın mikatları var Ey e, zilhicce ayında olacak Efendime söyleyeyim e, Ve Zilhicce ayında olduğu gibi Mikatlarda niyet etmesi gerekir. Bu şekilde o ibadet Gerçekleşir yani şimdiden ben gideyim Yapayım olmaz ya da vakti çıktıktan sonra Olmaz yani sefer ayında Recep ayında başka bir ayda bunu yapamaz Ancak o vakit geldiği zaman Dolayısıyla bunun bu sünnet değildir derken yani sünnet değildir aleyhissalatü vesselam yaptığı halde niçin çünkü aleyhissalatü vesselam bunun caiz olacağını göstermek için bunu yaptı ona sordukları zaman dedi ki ümmetime zorluk olmasın diye ben bunu yaptım dedi aleyhissalatü vesselam ancak bu konuda alimlerin görüşleri Oldukça fazladır. Yani sebepsiz yere cem'i etmemek gerekir namazı. Buna kaza demiyoruz. Cem'i diyoruz. Cem'i takdim, cem'i takhir. Cem'i takdim yani ee, namazı ikindi vaktini öğlene getirmek veya yatsıyı akşama getirmek. Cem'i takhir öğleni ikindiye götürmek veya akşamı yatsıya götürmek. Bunlar kimisi mazeretsiz olarak cem edileceğini söylüyor ancak bu doğru değildir. Mesela mesela İmam Şafii rahimahullah İmam Şafii rahim rahimahullah e, uzun mesafede seferlerde cem'i takdim cem'i takhir yapılacağını söylüyor yani seferde olduğu zaman İmam Abü Hanife rahimahullah ise hem uzun seferde hem kısa seferde cemhe caiz görmüyor ee, ancak e, Ahmet İbni Hanbel Rahimahullah Ahmet İbni Hanbel o ise mukim iken bile seferi bile zaruret halinde cem edileceğini söylüyor yani bu zaruretten kasıt da mesela her zaman getirdiğimiz bir ölçü var mesela bir doktor ameliyata girecek diyelim ki saat 11'de girecek. Daha öğlenin vakti girmeden girecek ama yaptığı ameliyat önemli bir ameliyat. Bu ameliyattan çıktığı zaman ikindi vakti çıkacak. Eğer o hastayı bırakırsa o zaman o hasta ölüm tehlikesi var. Dolayısıyla bu namazını tehir edebilir. Yani cemi tehir yapabilir. Öğleni ikindiyle kılar. Veya hut efendime söyleyeyim yolcudur, uçaktadır. Veyahut trafiktedir mesela İstanbul trafiği gibi bir trafiktedir. Orada e, diyelim ki akşam namazının vakti dardır. Köprüde bir kuyruk oluşmuş, trafik sıkışmış, aracını bırakıp gidemiyor. Dolayısıyla ne yapacak? bu O zaman bu kişiyi cem yapabilir. Veyahut kendisi hastadır. Namazları kılmakta zorlanıyor. O zaman bu namazları cem edebilir. Veyahut buna benzer zorluklar ciddi manada gerçekten mazur sayılmış bir... Halde ise mazur sayılmış bir halde ise o zaman kendi kendine ictihad eder namazını cem eder, birleştirir, tehir veya takdim yapar. Ama böyle keyfi olarak hiçbir sebep yokken, hiçbir sebep yokken böyle özellikle işten ötürü gibi bahanelerle bunu yapması doğru değildir. Çünkü Allah Razzaktır, Subhanahu ve Taala. Allah Subhanahu ve Taala'ya tevekkül edip namazını Vaktinde kılması gerekmektedir. Bir de uyku dediniz. Ee, sizin söylediğiniz gibi yani böyle kaldı namazın vaktin girmesine 10 dakika var. Öyle bir derin uyudu ki gözünü açtığında vaktin çıkması çıkmak üzere. Bırakınız onu diyelim ki öğlenleyin uyudu bu akşamleyin gözünü açtı. Bu kişiyi e, bu kişi için namaz o an vaktidir. Niçin? Çünkü uyuyakalmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Uyuyandan, unutandan ve akıl balik oluncaya kadar çocuktan. Ve yine bir başka hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Unutulan bir namazın unutulan veya uyuyakalınan bir namazın e, e, onun hatırlandığında eda edilmekten başka kefareti yoktur. Yani diyelim ki ne zaman aklına geldi ve unutmuşsa diyelim ki ben şimdi şu an yatsı vakti ben akşamı kılmadığım aklıma geldi. Unutmuşum yani. Ben artık benim oturmam caiz değildir. Kalkacağım ve direkt akşam namazıymış gibi akşam vaktiymiş gibi o namazı kılacağım. Kaza falan niyet etmeyeceğim. O an vaktiymiş gibi. Niçin? Çünkü aleyhissalatü vesselam diyor onu kılmaktan başka kefareti Yoktur. O an benim için ben mazur olduğum için unutmuş olduğum için benim için bu namaz e, vakti gibidir. Aynı şu şey gibi yani kişi unuttuğunda nasıl oruçluyken yiyip içmesi onun e, onun orucuna bir haler getirmiyorsa aynen bu da bu şekildedir. Dolayısıyla burada kaza yoktur ve unutan veya veyahut uyuyakalan mazurdur. Hangi vakitte uyanıyor olursa olsun uyandığı vakitte bakacak ki hangi namazı kılmamışsa vaktiymiş gibi mesela diyelim öğlenleyin uyumuştu örnek verelim konu anlaşılsın diye yatsı vakti olmuş o zaman öğleni kılmamışsa önce öğlenin dört rekat farzını kılacak sonra akşamın üç rekat farzını kılacak sonra da yatsıyı eda edecek kaza maza olmaksızın direkt vaktiymiş gibi yoksa kaza E doğru değildir yani kaza olarak düşünmek bu sebeple bu sebeple keyfi olarak namazları birleştirmek cemhetmek caiz değildir yolcu olsun ee, mukim olsun her iki taraf içinde yani hem mukimken hem yolcu iken ancak zaruret halinde cemh yapmak caizdir e, onun dışında da uyuyakalandan kalem kalkmıştır bu sebeple uyandığında namazı kılar ancak bir müslüman samimi bir müslüman kendisini namazlara göre ayarlar ve namaza göre hareket eder ve hada vallahu alem ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala ali Muhammed subhanekallahumma bihamdik eshedü en la ilahe illa entestagfiruke ve etubu ileyke